Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman tutmaz ve emanete hainlik eder. Müslüm'ün rivayetinde ise namaz da kılsa, oruç da tutsa ve Müslüman olduğunu iddia da etse ilavesi vardır. Cabir'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edilmektedir. Kişi söz söyleyip daha sonra uzaklaşırsa o söz dinleyen için bir emanettir. Ebu Davud, Cabir radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Meclisler emanettir. Ancak şu üç meclis bunun dışındadır. Haram olan canı kılmak, ırza tecavüz etmek veya haksız yere malı almak. allah Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin. Bilerek emanetlerinize hıyanet etmeyin. Evet. Ama... Onuncu <gülüyor> maddemiz sırları gizlemek. Yani bir Müslümanın Müslüman kardeşine fayda sağlayacağı kapılardan bir tanesi de kardeşinin kendisine emanet etmiş olduğu sırlarını veyahut da kardeşinden görmüş olduğu şeyleri saklamasıdır. Hâkeza tam zıddı, kardeşine zarar vereceği ve kardeşlik hukukunu zedeleyeceği maddelerden bir tanesi de kişinin gerek kardeşinin kendisine söylediği, gerek kardeşinin söylemediği ama kendisini gördüğü, muttali olduğu şeyleri kardeşinden izinsiz bir şekilde başkalarına yaymasıdır. Tamam? Şimdi sır konusunda sır illaki birinin bize söylemiş olduğu veya bak bu bir sırdır. Aman ha dikkat et demiş olduğu şey değildir. Sırdan bizim kastımız bu lügat anlamıdır. Yani gizli olması gereken sır olması gerekendir. Bizim burada kastettiğimiz ise gerek kişinin insana zikrettikten sonra bunun gizli ve kapalı bir şey olduğunu beyan ettiği, gerekse beyan etmediği yani kişinin mesela örneğin diyelim ki biz bu mecliste oturuyoruz şu anda. Peygamber Vesselam diyor ki el المجالس بالأمان Meclisel emanet illedir. Senin burada duydukların, gördüklerin hepsi senin için birer sırdır. Ancak o meclisin sahibi senin bunu insanlara anlatmana veyahut da söylemene müsaade ettiği takdirde. Anlaşıldı. Yani illaki birinin bize bir şey söyledikten sonra Bak bu bir sırdır. Aman ha dikkat et. Kimseye söyleme gibi lafızlarla e, bunu bize zikretmesine gerek yoktur. Her meclis, her konuşma, her ortamda oturma Müslüman için emanettir ve Müslüman için sırdır. Bak burada zikretmiş olduğu hadiste Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Dikkat edin. El mecalisu bil emanah. Meclisler emanet iledir. Meclisler Emanetiledir. Yani ben seninle oturup bir konuyu konuşuyorsam bu hadisin anlamı odur. Demek ki ben sana güveniyorum. Seni emin görüyorum. Senin onun için bu mecliste konuşulanları başka bir mecliste aktarabilmen için en azından benden ve o mecliste bulunanlardan izin alman lazım. Öyle mi? Mutlak olarak Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki اِذَا حَدَّتَ الرَّجُلُوا اَرَّجُولَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَاِيْهِ اَمَانَةٍ Kişi, kişiyle konuştuğunda sonra yüzünü döndüğünde o emanettir. Yani konuşmuş olduğu şey, o kişinin hakkında emanettir diyor. Anlaşıldı? Yoksa şimdi genelde şöyle bir yanlış anlaşılma var bu babla alakalı. Sır, sırrı gizlemek, ketum olmak gibi e, İslam'ın Müslümanlardan talep ettiği ahlak zikredildiği zaman Müslümanların tasavvurunda yanlış bir şey canlanıyor. Hani sır nedir? Kişinin bana söyledikten sonra üzerine ilave yaptığı, bak aman ağa bunu kimseye söyleme dediğidir. Sır nedir? Gizli ko yapılan konuşmalardır mesela. Öyle değildir. Her meclis, her konuşma, her arkadaşlık, her sohbet aynı zamanda bir sırdır. Bu da peygamber aleyhissalatu vesselam'ın İslam'da emanete yüklemiş olduğu manalardandır. Yani konuşma, söz hakeza emanet kapsamında olan şeylerdendir. Tamam mı? Sır konusunda veya gizlilik konusunda İslam'ın hitabı iki zümredir. Birincisi sırrın sahibi olan insanadır. Yani birincisi, kendinde bir durum olan veyahut özel bir durumu olan insana yönelik olan hitabıdır. Tamam mı? Akıllı olan bir insan, kendisine özel olan durumları başkalarıyla paylaşmaz. Akıllı olan bir insan, kendisinin sır gördüğü veyahut da başkalarına söylenmesinin veyahut zikredilmesini istemediği şeyleri kim olursa olsun başkalarıyla paylaşmaz. Çünkü sır, insanın mahremidir. İnsanın mahremi olduğu için de, bunun açığa çıkması insanın güçsüzlüğü demektir. Bunun açığa çıkması insanın güçsüzlüğü demektir. Mesela şimdi belki hepiniz farkındasınız, son bir senedir bütün dünya gündemini ne meşgul ediyor? Amerikalı diplomatların sağla solla yaptıkları yazışmalar şey yapıyor, öyle değil mi? Wikileaks belgeleri e, meşgul ediyor. Bu, Amerika'nın zafiyeti olarak herkes bunu zikrediyor, öyle değil mi? Amerika'nın güçsüzlüğü, çünkü bu onun sırrıdır, bu onun kendi sırrıdır. Ve kendi sırrını muhafaza etmek zorunda olan da odur. Kendi sırrını muhafaza edemediği zaman kendi gücünü zedelemiş, kendi gücüne zarar vermiş olur. Bu bizim için de böyledir. Normal insanlar için de böyledir. Sırlarımız, mahremlerimiz başkalarıyla paylaşıldıktan sonra sır olmaktan çıkar. Öyle değil mi? İki kişinin bildiği şey sır değildir. İmam Şafii'ye nispet edilen çok güzel bir şiir var. İmam Şafii diyor ki اِذَا الْمَرْءُ اَفْشَى صَرَّهُ بِنَفْسِهِ وَلَا مَعَلَيْهِ غَيْرَهُ Fehu اَحْمَقُوا İnsadıru'l mer'e daqa min sirri nefsihi, fe sadru'l lezi yestevdi' Yani kişi kendi sırrını yaydıktan sonra başkalarına niye bunu yayıyorsunuz diye kınaması bu ahmaklıktır diyor. Sen ben sırrımı sana söyledikten sonra sen bunu yaymışsın. Benim seni burada levmetme. Bu ahmaklıktır diyor İmam Şafii. Öyle değil mi? Sen kendini levmet. Kendini kına. Çünkü sen kendi sırrını ifşa etmişsin diyor. Eee insadıru'l lezi İncader elmar, inca incaç sader elmar, elin sırı nefsine, f sader Şayet senin kendi göğsün, senin kendi kalbin, senin kendi sırrını muhafaza edemeyecek kadar darsa, hani o kadar dar nefisli bir adamsan sen, başkalarına yani kendi sırrını muhafaza edemeyecek kadar dar bir kabın varsa, senin o sırrı emanet etmiş olduğu etmiş olduğun adamın göğüsü bu konuda daha dardır. Yani kişi kendi sırrı konusunda dar davranıyorsa, başkası onun sırrı konusunda hayda hayda daha dar davranır. Öyle değil mi? Normaldir bu da. Yani ben sana emanet ettim, lafı kendimde tutamadım, sana söyledim. Sen bunu yayıyorsan bu normaldir. Laf bende durmuyorsa sende sırrın sahibi olmayan insan da hayda hayda durmaz. Ondan dolayı birinci olaraktan İslam, sırların yayılmasında önce hitabını kime yönlendirir? Ahlak olaraktan fertlere yönlendirir. Yani bizlere yönlendirir. Hatta biz mesela önceki derslerimizde neyi gördük? Resulullah'ın kendi ashabını sır konusunda nasıl titizlikle yetiştirdiğini gördük. Öyle değil mi? Peygamberin her bir sahabesi hem kendi sırları konusunda, hem İslam cemaatinin sırları konusunda son derece titiz ve dikkatli olan insanlar. Hatta Hz. Ali'nin kıssasını anlatmıştım, hatırlıyorsanız. Demiştim, Ebu Zer Mekke'ye Müslüman olmaya geldiği zaman Hz. Ali onunla bak konuşmuyor, günlerce onu fark ediyor. Ama onunla konuşmuyor. Ta ki onun zarar vermek için değil, gerçekten Peygamberle tanışmak için geldiğinden emin olmak için. Daha sonra onu tanıdıktan sonra yine ona mesela ne diyor? Bak yola beraber çıkacağız. Yolda eğer ben normal gidersem sen de peşimden normal gel. İşte kimi rivayetlerde ben küçük abdestimi yaparsam, kimi rivayetlerde eğilip ayakkabımı bağlarsam, anla ki bir problem vardır, sen kendi şeyine devam et. Sen kendi yoluna devam et diyor şimdi yedi sekiz yaşındaki bir çocuğun bunu akletmesi mümkün değildir. Öyle değil mi? Yedi sekiz yaşındaki bir çocuğun bunu akletmesi mümkün değildir. Mutlaka birilerinin bunu ona öğretmiş olması lazım. Öyle değil mi? Ha keza sahabelerden mesela özellikle e, Peygamber ile Ebu Bekir'e saldırıldığı zaman demiştik Ebubekir Bekir kendini Peygamberimizin önünde siper etti. Öyle değil mi? Bu sebepten o, dolayı da ciddi manada bir hasar gördü. Uyanır uyanmaz Annesini bir kadın sahabeye yolladı git dedi ona peygamberi sor. Sorduğu zaman ben Muhammed'i tanımıyorum dedi. Öyle mi? Oysa Ebubekir'in annesi o da biliyor yani Mekke dediğin yer 70 milyon veya 20 milyon nüfuslu İstanbul gibi değil ki. Küçücük bir yer zaten. Herkes birbirini tanıyor. Ebubekir'in annesi olduğunu biliyor ama güvenmiyor. Kadın yani zaten kadın normalde şey olandır. Konuşma konusunda mesela sınırı haddi olmayandır. Bu konuda daha gevşek olandır. Mutlaka birinin bu kadını yetiştirmiş olması lazım, öyle mi? Herkese 13 sene boyunca Darül Erkam'ın gizli kalması mesela. 13 sene boyunca küçücük bir yerde Darül Erkam gibi bir evin gizli kalması. Ki son zamanlarda Müslümanların sayısı çok kalabalıktı. Çok fazla insan oraya girip çıkıyordu son dönemlerde. Öyle değil mi? Buna rağmen Darül Erkam gizli kaldı mekeli müşriklerden. Peygamberimize Darül Erkam zarar veremediler. Peygamberimizin herkese sahabesiyle beraber mekanın dışına çıkıp orada bir takım namazları kılması, bir takım meclisler akdetmesi bunlar hepsi bize gö neyi gösterir? Şunu gösterir. İslam önce sır konusunda hitabını sırrın sahibine yöneltir. Yani önce Müslümanı ketum bir şekilde yetiştirir. Önce Müslümanın haseten kendisi kendininkine gene sana kalmış ama başkalarının İslam cemaatinin Müslümanların sırlarına gelince önce Müslümanı ketum bir şekilde yetiştirir. Tamam Zaten mesela bütün bugüne kadar işlediğimiz dersleri de dikkat edin. Kişinin kendini ilgilendirmeyen meselelerde konuşmaması, öyle değil mi? Kişinin lisan olarak sukutu konuşmaya tercih etmesi mesela bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi gösterir ki zaten İslam'ın genel olarak, ahlak olarak Müslüman'ı bu tarafta yetiştirmeye çalıştığı. ayrıca ayrıyeten sır olarak da hem ahlak olarak hem de İslam Müslüman'ın kendi sırrına önce kendisinin, kardeşlerinin sırrına önce kendisinin sahip çıkması gerektiği konusunda Müslüman'ı yetiştirir. Sonra yani kişinin kendine hitabı yönlendirdikten sonra bu defa sırrı, sırrın kendisine emanet edildiği insana hitabı yönlendirir. Tamam, bizim sırrımız ister ferdi ister toplumsal önce bizim kendi sırrımızı muhafaza etmemiz lazım. Öyle mi? kendi sırrımızı muhafaza ed ediyor bir şekilde kendimizi yetiştirmemiz lazım. Sonra bu sefer bazen ister bazı sebeplerden ister istemeyerek de olsa birinin herhangi bir sırra muhtali olması durumunda İslam bu defa o Müslümana hitabını yönlendirir. Yani başkasının sırrına muhtali olan insan. İster o kişinin izni dahilinde ister izni olmadan muhtali olan insan. Önce ona şu bilinci verir İslam. Bu bir emanettir ve nasıl ki emanete hıyanet kıyamet gününde büyük günahların arasındadır ve kişi o günahın azabını çekecektir. Hâkeza söz veya da sır Müslümana teslim edilmiş olan bir emanettir ve o emanete hıyanet eden insan da mala, ırza, namusa, cana hıyanet etmiş gibi kıyamet gününde aynı cezayı görecektir. Anlaşıldı. Onun için İslam önce bu işe emanet nazariyesiyle yaklaşır. Yani bize der ki bakın dikkat edin, sizin bildiğiniz, gördüğünüz sırlar sizin için emanettir. Bildiğiniz ve gördüğünüz sırlar sizin için emanettir. Tabii burada en önemli nokta ise şudur, İslam bize bunu öğretir. Mü'min emanetlerine sahip çıkandır. Münafıklar ise emanetlerini zayi edenlerdir. Mü'min emanetlerine sahip çıkandır. Münafıklar ise emanetlerini zayi edendir. Kendisine tevdi edilen bir sırrı muhafaza edemeyen insanda münafıkların özelliklerinden bir özellik vardır. Konuşmaması gereken meseleyi konuşan insanda münafıkların özelliklerinden bir özellik vardır. Sadece kendinde kalması gereken bir lafı başkasıyla paylaşan insanda münafıkların özelliklerinden bir özellik vardır. Mü'minler kimdir? وَالَّذِينَ هُمْ لِعَهْدِهِمْ وَاَمَانَاتِهِمْ رَعُونَ Onlar ki sözlerini ve emanetlerini muhafaza ederler. Allah Azze ve Celle mü'minlerin vasıflarını anlatırken onların en temel vasıflarından bir tanesi nedir? Onlar emanetlerini ve sözlerini gözetenlerdir. Yani kendilerine bir şey emanet edildiği zaman o emaneti gözetirler. Birine söz verdikleri zaman o sözü tutarlar. Münafık ise, münafıklar ise tam tersidir. اِذَ اْتُومِنَ Kendisine bir şey emanet edildiği zaman, ister bu sır olsun, söz olsun, ister mal olsun fark etmez. O emanetlerine ne yapar? Emanetlerine hıyanet eder. Anlaşıldı. Onun için mümin önce olaya bu gözlükle bakmak zorundadır. Ben müminsem benim temel vasfım hem kendimin hem de Müslüman kardeşlerimin İslam cemaatinin sırlarını muhafaza etmektir, konuşmamaktır. Anlaşıldı? Çünkü bu emanettir ve bunu yapmam da emanete hıyanetdir. İkinci olarak İslam Müslüman'a şunu öğretir: İslam toplumunda asıl olan güvendir Müslümanların birbirinden emin olmasıdır. Hatta bu İslam'ın tanımlarından bir tanesidir. El-muslimu men selime'l-muslimuna min lisanihi ve yadihi. Ve bu Müslümanlığın tanımını zedeleyecek olan her şey İslam dininde haramdır. İslam bütün bu kayda kuralları niye koymuş? Başkalarıyla ilişkilerimizde ta ki İslam toplumu aynı ismi gibi İslam gibi selamette olsun diye. Öyle mi? Selamette olsun. Birbirinin elinden, dilinden emin olsun. Arkasını döndüğü zaman kardeşine sanki yüzündeymiş gibi hissetsin. Bunu zedeleyen, bak gıybet bunu zedelediği için haramdır. Nemime bunu zedelediği için haramdır. Dolandırıcılık, üçkağıtçılık, yalan bunu zedelediğinden dolayı haramdır hepsi öyle mi? Peki ben senin sırrını ifşa ettiğim zaman veya sende gördüğüm bir meseleyi konuşmamam gerekiyor ve ben konuştum. Senin bana güvenini zedelemez mi bu? İster ferdi olarak bunu yapayım, ister Müslümanların genel sırlarını yapayım bu karşılıklı güven cedeledilmesine sebep olmaz mı? E aynı gıybet gibi, nemime gibi, diğerleri gibi bu da İslam toplumunda var olması gereken güvenilirliği, emaneti cedelediğinden dolayı bu da aynı şekilde nedir? Bu da aynı şekilde haramdır. Anlaşıldı? Üçüncü olarak bu, zarar kapsamına giren meselelerdendir. Yani bizim asli konumuz, tamam La لا ضرر ولا ضرر. Müslüman, Müslümana zarar da vermez Müslüman kendine de zarar vermez. Zarar vermek de zarar görmek de yoktur. Şüphesiz ki başkalarının sırrını ifşa eden insanlar, o insanlara zarar veren insanlardır. Öyle mi? Başkalarının sırrını ifşa eden insanlar, o insanlara zarar veren insanlardır. Ve Müslümanın Müslümana zarar vermesi, Müslümanın Müslümana eziyet etmesi veya Müslümanın Müslümana zulmetmesi. Üçü aynı şey zaten. Öyle mi? Bu üçü de İslam tarafından haram kılınmış olan şeylerdir. Anlaşıldı? Peki bunun kapsamı nedir? Yani bir soru olaraktan sorsak mesela bunun kapsamının tam doğru anlaşılabilmesi için burada en sonda bize vermiş olduğu ayet bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Değil mi? Enfal suresine son durduğumuz yerde okumuş olduğumuz ayet. Ey iman edenler, ya ayyuhallazina amenu la takhunullaha ver ve ta'lemun. Ey iman edenler, bile bile Allah'a resulüne ve emanetlerinize hainlik etmeyiniz diyor Allah Azze ve Celle. Allah'a yani normalde bak bu ayet kelimeyi insan işittiği zaman aklına ne geliyor? Yani öyle büyük bir olay olması lazım ki böyle bir ayet kelimesi. E çünkü cümleler çok ağır yani Allah'a hainlik etmek ne demek? Resulüne hainlik etmek ne demek? Hadi emanetlere hainlik tamam bir yere oturur. Özellikle hastalıklı nefislerde gider yerini bulur yani bir şekilde tevhille, şunla bunla üstü kapanır. Ama Allah'a hainlik etmek, Rasulüne hainlik etmek. Yani bu ayeti normal Kur'an'da bir avam okusa, baksa herhalde öyle bir olay olmuş olması lazım ki bu ayetin inmesi için hani dağları yerinden titretecek bir olay olması lazım der insan. Çünkü lafızlar çok ağır yani Allah'a hıyanet, Rasulüne hıyanet. Ama biz bu ayetin nüzul sebebine baktığımız zaman ne görüyoruz? Çok basit bir kısa görüyoruz. O da nedir? Dedik Peygamber Aleyhisselatü Vesselam beni Kureyza hakkında bir ceza vermiş. Erkekleri öldürülecek, kadınları cariye alınacak, mallarına el konulacak. Öyle mi? Peygamber bu kararı verdikten sonra Ebu Luba ve eskiden Yahudilerle arası iyi olan biri. Yani öncesinde Yahudilerle arasında bir diyalog olan birisi. Peygamberimizin yanından çıktığında Yahudiler de onunla zaten istişare etmişler. Hani ne yapalım, ne edelim? Bu konuda bize ne tavsiye edersin? Muhammed bizim hakkımızda ne tür bir karar verdi şeklinde bir işarette bulunmuşlar. Yani hani ne oldu? Sonuç nedir diye. Ebu Lübabe de hiçbir kelime ağzından çıkmadan sadece parmağıyla boğazını göstermiş. Sizi öldürecek demiş. Bu kadar. Ama söz yok, kelam yok. Şimdi bakın peygamber bir karar vermiş. Bu karar birçok insanın yanında verilmiş, Müslümanların yanında verilmiş. ikinci bir şirk, öyle mi? Üçüncüsü, karar beş dakika sonra zaten açıklanacak. Yani beş dakika sonra zaten bu adamlar şehir meydanına toplanıp bu adamlar zaten öldürülecekler. Hani gizli saklı bir plan, bir proje değil. Buna rağmen Ebu Luba ve böyle yaptığından dolayı Cumhur'a göre ayet onun hakkında inmiş. Ey iman edenler, bile bile Allah'a, Rasulüne ve emanetlerinize hainlik etmeyin demiş. E şimdi düşünün, bu bu şekilde olursa, Konuşmayı aktaran, olayı aktaran, öyle mi? Söylenmemesi gereken bir şeyi paylaşan, bir adamın durumu acaba ne olacak? Yani zaten beş dakika sonra açıklanacak ve beş dakika önce de mecliste verilmiş olan bir kararı sadece işaret yoluyla insanlara göstermek, Allah'a ve Rasulüne hainlik etmekse acaba bir konuşmayı aktaran, bir sözü aktaran, bir projeyi aktaran bir plana aktaran mesela acaba insanın durumunu olacak yani? Onu ayetin neresine koyacağız? Varım bunu siz düşünün. Yani hani anne babaya of demek bile haramsa diyoruz. Öyle mi? Anne babayı dövmenin hükmünü olur. Yani Allah diyor وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ Bak onları dövme demiyor Allah. Onlara of bile deme diyor. İslam âlimleri ne diyorlar? Burada aslında Allah'dan çok ince bir bir şeye dikkat çekme var. Çok ince bir usul var. Yani of demeyi bile yasaklıyorsam kalanını sen düşün. Öyle mi? Acaba vurma, acaba kızma, kovma, acaba bunların hükmünü olacak diye. Of bile benim yanımda Kur'an'da hakkında ayet indirilmesi gerekecek kadar büyük bir meseleyse ise bunu varın siz düşünün diye. Hakeza bu meselede de böyle. Yani parmak yoluyla 5 dakika sonra işaret olacak bir olayı birilerine işaret etmek benim yanımda hakkında bu kadar ağır ayet indirmek indirilmesi gereken bir mesele ise artık bunun büyüğünü sırrı ifşa etmeyi, insanların meselelerini insanlara aktarmayı Varın siz düşünün demek istiyor. Anlaşıldı mı burası. Anlaşılmayan bir şey? Yok. Devam edelim. Buhari İbn Âm'ın bu bölümünün sırrı korumak kısmında Enes'i yalandan şöyle dediğini rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve bana bir söz söyledi. Bunu kimseye aktarmadım. Ebû Süleym benden açıklamamı istedi. Ona da anlatmadım. Ebû Süleym Enes'in annesidir. İbn-i Acar Rahimiullah açıklarken şöyle der. Kim alemler derler ki bu sır sanki Resulullah'ın eşleriyle ilgili bir şeydi. Bilinmesi gereken bir şey olsaydı Enes'in onu gizlemesi doğru olmazdı. İbn-i Battal der ki alemlerin kabul ettiğine göre sahibine zarar verecek bir şey ise sır açıklanmaz. Alemlerin çoğu ise şöyle der. Kişinin aşağılanmasına sebep olacak şeyler dışında öldükten sonra saklanmasını istediği sırrı saklamaya devam etmek gerekmez. Anlaşıldığına göre kişi öldükten sonra sırrın açıklanması mübah olan kısmı olabilir. Hatta sırrın sahibi bunu istemese bile onun bir faziletini veya menkıbesini açıklamak gibi bir takım sırların açıklanması müstahap olabilir. Bir de mutlak olarak açıklanması mekruh olan kısım vardır. Hatta açıklanması haram olanı da vardır. İbn-i Battal'ın işaret ettiği de budur. Açıklanması vacip olan da vardır. Mesela hayattayken mazeretten dolayı yerine getiremediği bir hakkı açıklamak gibi. Bu açıklandığı takdirde, kişinin yakınlarının bu hakkı yerine getirmeleri umulur. Şimdi burada duralım. Şimdi bakın, burada çok ince üzerine dikkat çekmemiz gereken bir tane mesele var. O da nedir? Burada İmam Bukhari'nin Enes radıyallahu anh'tan rivayet etmiş olduğu kısa. Bak diyor ki, Peygamberimiz bana bir sır verdi. Peygamberimiz bana bir sır verdi. Geliyor eve Enes, annesi soruyor. Mesele nedir? Hazreti Enes diyor ki ben ona söylemedim. Annesi ona soruyor, Hazreti Enes diyor ki ben ona söylemedim. Tamam. Şimdi burada mühim olan mesele nedir? Burada mühim olan mesele şudur. Şimdi Ümmü Süleym, bütün İslam tarihinin tanıdığı kadınlardan bir tanesidir. Bu birinci nokta. İkinci nokta, bütün hayatı fedakarlıkla geçmiş olan, her şeyini, kendini, canını, evladını İslam'a adamış olan bir kadındır. Ki Enes'i getirip Peygamberimize al bu senindir diyen kadındır. Öyle değil mi? Hiç olmasa Enes gibi bir çocuğu yetiştiren bir kadındır. Yani hepsini bir kenara koysak onun evladı olaraktan Hz. Enes gibi bir tane şey çıkmış. Hz. Enes gibi bir tane evlat İslam tarihine çıkmış. Buna rağmen Hz. Enes ona söylemiyor. Yani Ümmü Süleym Peygamberimizin sırrını mı yayacak? Ümmü Süleym gidip peygamberimizin sırrını insanlara mı anlatacak? Değil. Ümmü Süleym güvenilmeyen bir insan mıdır? Değil. Anlaşıldı. Bak biz bu kıssadan çok önemli bazı noktalar çıkarmak zorundayız. Bunlardan birincisi insanoğlu meraklıdır. Ümmü Süleym olsa bile insanoğlu meraklıdır. Kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmek için ekstra bir çaba sarf eder. Bu da fıtri olan bir meseledir. Kişi ancak bunu mücadele yoluyla yenebilir. Yani kendi nefsiyle mücadele edip o İslam'ını güzelleştiren ve beni ilgilendirmeyen her şey benim dünyama ve ahiretime zarar veren şeydir. Mantığıyla sürekli kendisini terbiye eden insanlar bu seviyeye çıkabilirler. Aksi halde insan oğlu meraklıdır. Hepimiz öyleyiz. Yani Ümmü Süleym gibi olsak bile insan oğlu meraklıdır ve başkalarının sırrını öğrenmek için çaba sarf eder. Tamam mı? İkinci bir mesele yakın olan insanlar, birbirlerine yakın olan insanlar sürekli birbirlerinin, birbirlerine rahat bir şekilde birbirlerinin sırrını sorabilirler. Onun için yakın olduğumuz insanlarla ilişkilerimize daha çok dikkat etmemiz gerekir. Yani Ümmü Süleym aynı şeye gidip Hz. Ayşe'ye sorabilir mi? Sizin Resulullahla ilgili aranızda özel bir mesele varmış bana anlatsana dese onu bozar sana ne der? Sen kendi işine bak der. Öyle mi? Ama bak Enes'e sorabiliyor. Neden? Çünkü Enes onun oğludur. Onun kendi evindedir, onun kendi evinde yaşıyor. Biz burada neyi anlıyoruz? Yakın olan insanlar birbirlerine karşı rahattırlar. Birbirlerine rahat soru sorabilirler. Veya birbirlerinden rahat bazı durumları anlayıp, sen moralin bugün bozuk, niye?'' diyebilirler mesela. Seni bugün çok neşelisin, niye?'' Yani kişide bulunan özel durumu kişiden çıkarabilecekleri durumlara daha çok umutlar ederler. Tamam mı? Peki bizim burada ne yapmamız lazım? Bizim burada o zaman dikkat etmemiz gereken şey şu, yakınlarımızla ilişkilerimize çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü ağzımızdan çıkan her kelime yakınlarımıza sır vermemiz ve emanetlere Allah'a ve Rasulüne hainlik etmemizi gerektirebilir. Üçüncüsü burada Enes'in davranışı. Öyle mi? Annesi olsa bile saydığımız faziletlere sahip olsa bile Enes'in çocuk olmasına rağmen bu sırrı kendi annesine ne yapmamasıdır? Kendi annesine vermemesidir. Bir genç olmasına rağmen bir çocuk olmasına rağmen bu sırrı kendi annesine vermemesidir. Şimdi bizim buradan gerçekten e, çok büyük meseleler çıkarmamız lazım kendine. Şimdi normalde emanete hıyanet dediğimiz zaman, sırra hainlik dediğimiz zaman genelde insanların kafasında yanlış bir takım tasavvurlar oluşuyor. Nedir? Mesela ben oda arkadaşım kimdir? İşte abidir misal. Oda arkadaşımla oturup bir başkasının sırrını konuşmam bu emanete hainlik değil çünkü o benim on senelik arkadaşım öyle mi? Biz arkadaşız, samimiyiz. Nedir hainlik mesela çıkıp sokaktaki kapıcıya meseleyi anlatmam. Tamam bu hainliktir. Herkesin kafasında oluşan şeydir. Veya kadının kocasıyla yaptığı konuşma mesela. İnsanların çoğu çok zaman ve çok yerde e şimdi aile ortamı, ümmi Sürey'le Enes'in ortamı gibidir. Yani kadın kocaya, koca kadına çok rahattır. Birbirlerine bazı soruları rahat bir şekilde sorabiliyorlar. Ayrıca kadın ve koca birbirlerinin özel durumunu da anlayabiliyorlar. Yani morali mi bozuk, keyfi mi yerinde, değil mi vesaire. Asıl hainlik de budur zaten. Yani insanların görmediği, insanların görmemezlikten geldiği mesela veya şeytanın süsleyip adını değiştirdiği e, misal asıl hainlik burasıdır. Yani kişinin arkadaşlarıyla, samimi olduğu insanlarla veyahut da kendi ile Müslümanlara ait olan sırları oturup paylaşmasıdır. Tamam Şimdi normalde şeytan gelip bize şöyle bir şey demez. Mesela en çok bu konuda problemler de yaşanıyor? Erkek ile kadın arasında yaşanıyor. En çok bu konuda problem erkek ile kadın arasında yaşanıyor. Çünkü evleri kendilerinin mahremi olduğundan dolayı, kimsenin dışarıdan buna muttali olmadığından dolayı, erkek kadına kadın erkeğe çok güvendiğinden dolayı. Yani en mahrem şeylerini birbirlerine emanet etmişler de. Birbirlerine başkalarının meselelerini veyahut da sırlarını çok rahat bir şekilde Söyleyebiliyorlar. Bu da nedir? Bu da hainliktir. Allah'a da hainliktir. Rasulüne de hainliktir. Müminlere de hainliktir. Öyle mi? Onun için Müslümanın çokça dikkat etmesi lazım. O zaman ne yapacağız? Madem fıtrat bunu gerektiriyor bir. Yani insanoğlu meraklıdır. İki. Madem insan yakınlarına karşı daha rahattır. Öyle mi? O zaman ne yapacağız? Bizim bazı tedbirler ve önlemler almamız lazım. Kendimizi eğitmek için. Kendimizi yetiştirmek için bazı tedbirler almamız lazım. Birincisi, sürekli kendimize şunu telkin etmemiz lazım. Beni ilgilendirmeyen her şey benim İslam'ımı çirkinleştirir. Beni ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmak, beni ilgilendirmeyen şeyleri konuşmak benim İslam'ımı çirkinleştirir. Bunu artık böyle idrak seviyesine getirmemiz lazım. Yani sürekli bunu kendimize ve hatırlatmamız lazım birbirimize. Bu bizi ilgilendirmeyen bir meseledir ve bizim İslam'ımızı çirkinleştirmekten başka hiçbir şeye yaramaz diye. İkincisi, meclislerimizde insanlar üzerinden sohbet etmeyi kaldırmamız lazım, tamam? Bizim meclislerimizde insanlar üzerinden konuşulmamasını sağlamamız lazım. Mesela sen evine geldin, kendi evinle alakalı meseleleri kendi ailenle oturup konuşursan, başkalarıyla ilgili meseleleri konuşmana vakit kalmaz. Ama oturup kendi evinde kendinle ilgili meseleleri konuşmazsan, evin, sizin ahiretinizle ilgili, dünyanızla alakalı, çocuklarınızın terbiyesiyle alakalı konuşursan başkalarını konuşmaya zaten vakit kalmaz. Seni ilgilendirenin konuşursun. Ama bunu yapmazsan mecburi bir şekilde başkalarıyla ilgili konuşmak durumunda kalırsın. Anlatabiliyorum değil mi? Madem diyelim ki kadın meraklıdır, kadın fıtratı meraka müsaittir. Öyle mi? Kadın sana soru soracak. Yani ya herro ya merro bir şekilde sana soru soracak kadın. Öyle mi? E sen ne yaparsın? Kadının önüne gündem koyarsan, kadın sana o gündemle ilgili soru sorar. Ama sen tutup kadının önüne gündem koymazsan, o zaman kadın sana merak ettiklerini sorar. Sen da ağzından kaçırırsan hain olursun. Arkadaşın meraklıysa, samimi olduğun çok, beraber olduğun arkadaşın meraklıysa iki seçenek var. Ya aranıza bir gündem kılacaksın, sana o gündemden soru soracak, öyle mi? o da sen gündem koymayacaksan, adam sana seninle ilgili sorular soracak, sen de hainlik yapacaksın. Anlaşıldı Benim bir arkadaşım var diyelim misal. Ne yapabilirim? Kitap okuyup aramızdaki gündemi kitaba çevirebilirim. Bir hayır işi yapıp aramızdaki o konuyu hayır işine çevirebilirim. Ama ben bunu yapmazsam bu defa mecbur o bana o merakından dolayı birtakım sorular yöneltecek. Ondan dolayı özellikle bizim bu konuda tedbir almamız lazım. Yani muhatabımıza göre birtakım tedbirler geliştirmemiz lazım ki ta ki Allah'a ve Rasulüne hainlik yapanlar zümresine dahil olmayalım. Anlaşılıyor değil mi? Burası. Yani bu konu önemli bir konu çünkü dediğim gibi şeytan kimseye gelip kulağına şöyle fısıldamaz. Hadi gel bir Allah ve Resulüne hayinlik yapalım da şu sırları bir ifşa edelim falan. Böyle bir şey yok. Öyle mi? İşte dayanışma adı altında, dertleşme mesela en önemli problemimiz bizim bugün Müslümanların Müslümanların dertlerini dertleşen adamlar, Müslümanların bütün sırlarını ifşa ediyorlar. Yani kendince ne yapıyor o onda Dertleşiyor gıybet meselesinde anlatmıştık ya mesela özellikle. Adam senin sorununu ben oturuyorum mesela bu arkadaşınla konuşuyorum. Öyle mi? Konuşma gayem gıybet değil. Dedikodu değil. Nemime değil. Ne yapıyorum? Çok üzülüyorum. Ya bu kardeşimin hali ne olacak? falan diye. Eğer bizim bu konuşmamız onu düzeltecekse eyvallah. Peygamberin sahabesiyle yaptığı gibidir bu. Ama yok benimle sen konuşuyoruz. İkimizin üzerine bir günah kalıyor. O da orada o günahında devam ediyor. Bu şeytanın dertleşme ve üzülme adı altında bize gıybet yaptırmasıdır. Öyle değil mi? Hakeze bu mesele de böyledir. Yani şeytan gelip bize hainlik yaptırmak adına sır anlattırmaz. Ne yapar? Dertleşme, konuşma, sohbet, muhabbet, ortamı kaynatma, işte daha çok kaynaşma vesaire isimleri altında bize insanların sırını ifşa etmemizi hesaplar. Ondan dolayı çok dikkatli olmak lazım. Yani meclislerde kişiler üzerinden konuşmayı bitirmek lazım. Ya mesela benle sen sohbet ediyoruz. Sen diyelim bir arkadaş isim isim vermeyelim. Yani şahıslar üzerinden konuşmayalım. Öyle mi? Genel konuşalım. Bir şahsın problemini mi söyleyeceksin bana mesela? Ne? Örnek misal veriyorum. <gülüyor> diyelim ki bir kardeşimiz var. Hiçbirimizin hakkına hukuna riayet etmiyor. Misal. Ben de oturdum bunu seninle konuşuyorum. Gördüğüm bazı e, sırları var kimsenin bilmediği. Sana bunu anlatacağım mesela. Şimdi ben burada gayem ne? Bak dikkat edin. Biraz muhasebe yaptığımız zaman gayem ne benim? Benim gayem o şahsı mı düzeltmek? Mesela kendi kendimi diyelim. Hani dedi ki her amelin öncesinde ve amelin sonrasında bir muhasebe yapmamız lazım. Ben bu konuşmayı niye yaptım? Onun derdim onu düzeltmekse ya gidip ona söyleyeyim ya da onu düzeltecek olan birine söyleyeyim. Öyle mi? Sen yalan demek ki derdim onu düzeltmek değil. Derdim onu düzeltmek olsa senden konuşmam ben bu meseleyi. Bu sırrı sana açmam. Ya ona söylerim ya onu düzeltecek birine söylerim. İki, benim derdim bu olayın çirkinliğini ortaya koymak. Yani bu kötü bir hasret. Ve bu hasretten Müslümanları sakınmak istiyorum. İsim e, isim verme. Yaptığı şeyine ne? Hakka, hukka etmemek. Otur, de ki arkadaşlar hakka, hukka riayet etmemek çok kötü bir şeydir. Bu konuda naslar bunlardır, bunlardır. Aman ha! Birbirimizi uyaralım, dikkat edelim. Yalan söyleme ama kendini kandırma, öyle değil mi? Yani gayen senin ondan sakındırmaksa olayı anlatırsın, şahsı hiç zikretmeden yaparsın bunu. Anlaşılıyor değil mi? Onun için bizim şeytanın bu tip tuzaklarına karşı tedbirler geliştirmemiz lazım. Ve özellikle de bu ikinci söylediğime dikkat edelim. Yakın olduğumuz insanlar, samimi arkadaş, öz kardeş, hanım. Yani özellikle de kadın insanların Allah'a ve Rasulüne hainlik etmiş olduğu merkezlerden neredeyse bir tanesi buna dikkat etmek. Lazım. Bu da ancak tedbir geliştirmekle olur. Ee, başka türlü de zaten olmaz. <gülüyor> evet. Maverdi edeb Dünya ve Din isimli kitabında sırrın gizlenmesi ile ilgili olarak şöyle der. Sırları gizlemek başarının en büyük sebeplerinden olup iyi durumun devamı için en uygun olandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediği rivayet edilir. İhtiyaçlarınızı gidenmeyi gizlikle ile yapın. Çünkü nimet sahibini kıskananlar mutlaka vardır. Ali bin Ebi Talib radıyallahu şöyledir. Sırrın eserindir. Onu açığa vurdun mu sen onun esiri olursun. Açıklandığı için sahibinin canına mal olan, mal olan isteklerini elde etmesine engel olan yice sırlar vardır. Onu gizleseydi zararından emin ve sonuçlarından güvende olurdu. İhtiyaçlarını da daha iyi giderebilirdi. Kişinin başkasının sırrını açıklaması kendi sırrını açıklamasından daha çirkinir. Çünkü kendisine emanet edilirse kıyanet ayıbını ve sözü saklaması söylenmişse korculuk yapma ayıbını işlemiş olur. Maverdi'nin belirttiği hadisi taberani zayıf bir senet ile Muaz radıyallahu rivayet etmiştir. Sırları gizlemek özellikle cadide ile ilgili işlerde kesin olarak şarttır. Çünkü savaş iledir, hiledir hadisi kapsamına girmektedir. Sırlar gizlenmediği takdirde düşman nasıl yenilebilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaşa çıkacağı zaman başka yeri gösterirdi. Sırrı gizlemenin yalan söylemekten başka yolu yoksa yalan söylemek mübah olur. Şüphesiz savaş ve cihat ile ilgili durumlarda böyledir. Bütün bunlar insanlara eziyet vermemek ile ilgili meselelerdir. Evet. Şimdi normalde konunun başında da söylemiş olduğumuz gibi sır insanın gücüdür. İnsanın mahremi, insanın gücüdür. Sendeyken senin esirindir Hz. Ali'nin dediği gibi. Sen onu istediğin gibi yönlendirirsin ama senden çıktıktan sonra artık sen onun esirisin. Yani senin o mahremini, o sır, sırrını bilen insanlara karşı sen onun esiri olursun. Yine mesela İmam Maverdi'nin dediği gibi sırları saklamak başarıya götüren en büyük etkenlerden bir tanesidir. Öyle değil mi? Ve burada şeyh özellikle neye dikkat çekti? Dedi ki sırları gizlemek özellikle cihat gibi meselelerde şarttır. Yani birilerinin eğer İslam adına bir çalışma yapılıyorsa ister bu cihat olsun ister bu davet olsun fark etmez sırları gizlemek burada daha bir elzemdir, öyle değil mi? Ketum olmak burada daha bir elzemdir, neden? Çünkü bu siyasi bir şey değildir, hani bazıları bu meseleleri siyasi meseleler gibi algılıyor, anlatabiliyor musunuz? Mesela gizlilik dendiği zaman insanların kafasında karanlık ve yer altına çekilmiş örgütler geliyor mesela. İşte ketumluk dendiği zaman veyahut da işte bir şeylerin e gizlenmesi gerektiği anlattığı böyle sol, komünist, marjinal örgütler geliyor insanların kafasına. Değil değil, hiçbiri değil. Yani bu, İslam'ın Müslümanları yetiştirmiş olduğu en büyük ahlaklardan bir tanesidir. Öyle mi? يَا اَيْوَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا hidrakum. Ey iman edenler, tedbirinizi alın diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayet ile sabittir. Müslümanların yaptıkları çalışmalarda ha ferdi, ha toplumsal. Karşıdaki düşmana göre mutlaka tedbirlerini almaları gerekir ki en büyük tedbir mahramiyetin ve gizlenmesidir. Bu Allahu Teala'nın namazı kılın, cihat edin, oruç verin, zekat verin gibi bir emridir. Ey iman edenler, tedbirinizi alınız diye. Ve bu peygamber Aleyhissalatu vesselam'a baktığımız zaman da peygamber Aleyhissalatu vesselam bu stratejiyi çok güzel uygulayan bir komutandır. Çok güzel uygulayan bir liderdir. Öyle değil mi? Bak bütün sahabesi peygamber Aleyhissalatu vesselam dikkat edin burada. Bütün sahabesi peygamberimizin yanında güvenilirdir. Öyle değil mi? Allah onlara tezkiye etmemiş midir? Peygamber onları övmemiş midir? Peygamber en hayırlı neslin onlar olduğunu bize söylememiş midir? Ashabıma karışmayın dememiş midir mesela? Peygamber buna rağmen kendi ashabından yapacağı şeyleri gizlemiştir. Biz mesela Kâb -i -i Malik ve arkadaşlarının tövbesini okuduğumuzda neyi öğreniyoruz orada? Çok ilgi çekici bir şey. Ta Tebuk gazvesine kadar Peygamberimiz sefere çıktığında çıkacağı yönü değil başka bir yönü işaret ederdi. Yani mesela yarın kuzeye doğru gidiyoruz der ama asıl kastettiği yer neydi? Güneydi. Ta ne zamana kadar? Hicretin son yıllarına kadar. Ta ki hicretin son yılları geldi Peygamber Vesselam, tebuk gazvesine o da bir illetten dolayı. İllet neydi? Sefer ağırdı, zordu, insanlar anlasınlar bilsinler, hazırlıklarını yapsınlar diyedi. Bakın Peygamberin kendisi sahabesinden bunu gizlemesi onlara güvenmediğini göstermez asla. Bilakis peygamber kadar kendi sahabesine güvenen başka bir komutan, başka bir lider yeryüzüne gelmemiştir. Her şeyini onlara emanet etmiştir peygamber. Ama buna rağmen en basit meselelerde bile sırlarını onlardan gizlemiştir. Demek ki sır gizlemek, kişinin o mesela hani böyle bir yanlış algılama var. Bir ortamın sırrı gizleniyorsa o ortamda güvensizlik var demektir. Asla bu sünnettir. Bir ortamın kendi sırrını gizlemesi o ortam için sünnet olan şeydir. Neden? Çünkü sırların açıkta olduğu yerde insanlar sürekli töhmet altındadır. Mesela benim bir sırrım var. Ben bu sırrımı seninle paylaştım, sana söyledim. Öyle mi? Üçüncü bir şahıs benim haberim olmadan beni seyretti ve benim bir sırrıma müttali oldu. Kim töhmet altında şimdi? Sen töhmet altındasın. Ben onun beni izleyip de ben bunu benden gördüğünü bilmediğim için Töhmet altında olan sensin, ne söylersen söyle, ondan sonra sen yalancısın, öyle mi? İşte İslam toplumun bu duruma düşmemesi lazım. İnsanların töhmet altında olduğu bir toplum haline gelmemesi lazım. Ondan dolayı bakın Peygamberimizin bütün seferleri başarıyla sonuçlanmıştır. Peygamberimizin gönderdiği bütün seriyeler, gittikleri yerde maksudu, gayeyi, hedefi gerçekleştirip tekrardan geri yerlerine dönmüşlerdir. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, kendi sahabesi de dahil olmak üzere bütün stratejilerini ve projelerini insanlardan gizlemiştir. Mesela en önemli bu konuda elimizde ciddi bir mesele. Abdullah İbni Cahşi, peygamberimiz ölüme gönderiyor ama neye gönderdiğini söylemiyor ona. Bak diyor bu kağıtta bir şey var, falan mıntıkaya geldiğin zaman bu kağıdı aç, oku, ondan sonra hediye. Şimdi adam mesela günümüzde olsa adam der kardeşim sen beni ölüme gönderiyorsun. Ben ölüme gidiyorum, nereye gittiğimi bana söylemiyorsun. Beni ölüme gönderecek kadar bana güveniyorsun. Ama meselelerin tafsilatını Cık, öyle değil. Mesele güven, güvenmeme meselesi değil. Mesele sırların muhafazası meselesidir. Mesele Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sünneti meselesidir. Anlaşıldı mı? burası? Mesela Peygamberimiz ne yapardı bir yere saldıracağında? Sessiz bir şekilde gider. Sabah namazını beklerdi. Sabah ezanı okunuyor mu? Okunuyorsa demek ki orada Müslüman var demektir de namaz kılacaklar. Sabah ezanı okumuyorsa, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam insanların uykularının en tatlı olduğu yerde onlara saldırı düzenlerdi. Öyle mi? Bunlar hepsi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın gerek Müslümanlara gerek düşmanlarına karşı izlemiş olduğu stratejidir. Çünkü düşman sizin planınızı ve projenizi bildiği zaman sizin onun nezdinde hiçbir ehemmiyetiniz yoktur. Çünkü sizin plan ve projenize göre o da ne yapacaktır? Taktik üretecektir. Öyle mi? Mesela bir misal olaraktan söyleyeyim. Sen diyelim bir beldede yaşıyorsun. Düşman geldi, sabah ezanı okundu, sabah ezanından sonra sana saldırdı. Şimdi sen o bir saatlik mesafede ne taktik geliştireceksin ki? Bir defa sırf o afallaman, o paniğin zaten bir ay kendine gelmene engel. Öyle mi? Ama diyelim üç ay önceden haber aldın ki düşman yola çıkmış. Sur yapacaksın, hendek kazacaksın, öyle mi? Bak işte Peygamber Vesselam'la müşriklerin arasındaki fark buydu. Yani peygamberimizle müşrikler arasında bir güç dengesi vardı. Ciddi anlamda bir güç dengesi vardı. Müşrikler peygamberimizin 10 katı, 20 katı hem silah hem insan gücüne sahipti. Peygamberimiz ise güçsüzdü. Ama bütün karşılaşmalarda peygamberimiz onlara galip geliyordu. Öyle mi? Ve bu galibiyet de her zaman böyle Allah azze ve celle rüzgar gönderdi, Allah azze ve celle melek gönderdi değil yani. Peygamberimiz önce zahiri sebeplere yapışır. Stratejisini, planını, projesini güzel bir şekilde kurar. Allah ondan sonra yardım ederdi. Ama Peygamber Allah'ın yardımına dayanıp iş yapmazdı. Peygamber üzerine düşeni yerine getirir sonra Allah'tan yardım beklerdi bir kuru olarak. Öyle değil mi? Bakın müşriklerin bütün saldırılarında, müşriklerin bütün harekatlarında Peygamberimizin önceden haberi var. Önceden haberi olduğu için de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tedbirlerini yap ona göre almış. Öyle mi? Siyeri okuyun baştan sona. Hep haberdar peygamber. Bedir'de kervanlarından haberdar, Uhud'da e, intikam almak için geldiklerinden haberdar. Ta peygamber Medine'den çıkıp Uhud'a gelince adamlarla yeni karşılaşıyor. Öyle mi? Hendek'te peygamberimiz onlardan haberdar. Ama onlar hiçbirinde peygamberimizden haberdar değiller. Hiçbir kavim peygamberimizin saldırısından haberdar değil. Peygamberimiz ondan dolayı da bütün savaşlarında başarı ve şeyi yakalamış. E, maksadı hedefi yerine getirmiş. Ondan dolayı İslam toplumunun da böyle olması lazım. Bir topluluğun hedefleri ve projesi bilindiği zaman düşman tarafından oyuncak haline getirilir. İstediği gibi hatta sana proje değiştirecek bile seninle oynayabilir. Yani güç dengesinin olduğu yerlerde karşındaki çok güçlü, sen çok zayıfsın. Senin plan projeni biliyor. Senin önüne suni gündemler koyup, yapay gündemler koyup senin hedef ve projelerini bile değiştirebilir. Çünkü güç onun elinde. Öyle değil mi şimdi? Güç adamın elinde, senin ne yapacağını biliyor. Sen bir ay sonra diyelim ki ne yapacaksın? Bir konferans yapacaksın. Misal, adam bunu biliyor, konu adama zarar verecek bir konu. Senin için hassas olan bir mesele ney mesela, diyelim başörtüsü. Ortaya atar bir başörtüsü gündemi, sen tutarsın bütün o bir ay sonra yapacağın işleri, hepsini terk edersin. Başörtüsüyle uğraşırsın. Öyle mi? Güç dengesinin olduğu yerde düşman senin önüne seni yönlendireceği hedefleri çok güzel koyar. Diyelim ki güzel oluşumlar var, şuurlu Müslümanlar var. mesela. Ama projeleri açık. Kitaplardan, şeylerden projeleri hepsi ortada. Ne yapar? Getirir ortaya bir tane Gazze problemi koyar, bir tane Filistin problemi koyar. Herkes önündeki bütün programları iptal eder oraya yoğunlaşır. Değil ki yoğunlaşmasına. Gene yoğunlaşsın. Yani İslam ümmetinin derdi neyse bütün Müslümanlar ümmetin bütün dertlerine yoğunlaşsınlar. Mesele bu değil. Ama mesele güç dengesinin olduğu yerlerde kişi açık olduğu kadar Düşman kişinin önüne yapay gündem koyup kişiyi kendi hedeflerinden saptırabilir. Önüne yapay ve suni hedefler koyabilir. Ama kişi kendi hedeflerine sağlam olup bunları muhafaza edebilirse, kimse insanın önüne yapay gündemler koyamaz. Sen kendi gündeminle uğraşırsın Veya asli gündemin önüne hiçbir gündemi geçirmezsin, bununla meşgul olursun. Anlaşıldı burası. Mesela Mekke'de Mekkeli müşrikler de aynısını yaptılar. Önce ne yaptılar? Baktılar peygamberin bir gündemi var ve gündemi üzerine sağlam bir şekilde gidiyor. Dalga geçtiler, alay ettiler, yalanladılar, işkence yaptılar, boykot uyguladılar. Öyle değil mi? İftira ettiler. Sebep hepsi ne? Peygamber kendi gündemini bıraksın, onlarla uğraşsın. Yalanlarına cevap yetiştirmeye çalışsın. Alaylarına karşılık vermeye çalışsın. Öyle mi? Çünkü güç dengesi var. Ama Peygamberimiz ne yapmadı? Açık tutması gerekeni, açık gizli tutması gerekeni gizli tuttu. Onların ona gündem belirlemesine hiçbir zaman müsaade etmedi. Her zaman kendi gündemini vahiyle belirledi. Önceliklerinin önüne hiçbir şey geçirmedi. Yani ashabı orada inim inim inlerken işkencelerin işkencelerinin altında onun gündemi tevhiddi. Öyle değil mi? Bak o da bir sorun, o da bir problem. Peygamberin gözyaşı döktüğü bir problem. İçi parçalanıyor bir şey yapamamaktan ama onu gündem yapmıyor. Çünkü onu gündem yaptığı anda zaten müşriklerin istediği yerine gelmiş olacak. Öyle mi? Bunları nasıl kurtarabiliriz, ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bak çözüm de üretiyor Peygamber. Bir kısmını Habeşistan'a gönderiyor, bir kısmını Medine'ye gönderiyor. Çözümsüz bırakmıyor Müslümanların sorununu. Ama ana gündem yapmıyor onu. Öyle mi? Ana gündemi ne? Allah benimle sınavınızda hükmedinceye kadar ya buraya geleceksiniz ya biz öleceğiz. Öyle mi? Ana gündem bu. Peygamberimizin gündemi değişmiyor. Onun için güç dengesinin olduğu yerlerde Müslümanların dikkat etmesi lazım. Yani denge çok uçuk olduğu zaman karşındaki düşman senin önüne yapay gündemler koyup seni asli gündeminden meşgul edebilir. Onun için plan ve projenin Peygamberin hayatında olduğu gibi gizli olması lazım. Bu ne siyasettir ne politikadır ne böyle saçma sapan şeylerle bunları isimlendirmeye de gerek yoktur. Bu dinimizin kitapla, sünnetle ve selefimizin pratik uygulamasıyla bize öğretmiş olduğu esaslardandır. Nasıl ki takvalı olacaksın aynı şekilde gizli olacaksın. Allah'ın emridir çünkü bu. Anlaşıldı. Nasıl ki namaz kılacaksın aynı şekilde sırlarını muhafaza edeceksin. Allah Teala Celle'nin emridir bu. Başka isimlerle de bağdaştırmanın hiçbir anlamı, hiçbir gereği yoktur. Anlaşılmayan bir şey veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Soracağımız bir şey vardır. Soracağımız bir şey. Yok. Wa akhiru da'vana elhamdülillahi alamin.